Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 14. Radyo Şenliği bennetzi hopper aus dach ist benetzi hopper so hohe horon horzi hapa istanbul Dustara hopa cihan girin de dedi cihan girin soya soya ano amma Nileví šky küsmemek gerek şeytan olsaydın da sajdul na için kapıdan kapitanko, armýdul, milý. Zola, jizalí olmaz. Ya keşke je škém olajnemu, desejdin. bir tvírčiček, koplamak lazım kotamakla, dem ama jíra, gerek já jsem mladý, já jsem mladý, já jsem mladý, já jsem mladý, jsem mladý, jsem mladý, já jsem mladý, já jsem mladý, já jsem mladý, jsem mladý, son durmamakta gerek. Her gelen sonlanır hata öğrenilir de hiç ismeneye gerek. Dostluk bir çiçektir koklamak lazım gelir dem. Herkese merhaba açıklar diyor dinleyici destek projesi özelliğini 3. gününde devam ediyor. Canlıyayındayız. Canlı yayına geri döndük. Seçille ben konuklarımızı ağırlayacağız tu burada. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. bulduk. Hoş geldiniz ikinize. Evet. Raşit Pekmezci ve Arun Topaloğlu Entu ekibini temsilen buradalar. Diyelim daha doğru olsun. Evet. Albüm e, çıkalı birkaç ay oldu aslında. Temmuz ortasıydı. Çok iyi hatırlıyoruz. <gülüyor> Hiçbir şeyi konuşamadığımız, duymadığımız. Tam ortası. Doğru. Evet. <gülüyor> Günlerde. 15 Temmuz'da mı yayınladınız herhalde? <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Tesadüfen. Sabahına mı? <gülüyor> Biz daha önce davrandık. <gülüyor> evet. Ee, yaklaşık ...yedi, sekiz saat öncesinden çıkarttık biz. <gülüyor> ee, i̇şte neydi, Beşiktaş'taydık herhalde. Ben festivaldeydim. <gülüyor> Hangi festival? Kuşalısı. O zamanlar festivaller vardı. Evet. Ee, şimdi Entu'nun albümü çıktı dedik birkaç ay oldu ama Entu bir süredir faaliyette. Ee, aslında Karadeniz'den kaynaklanan müzik e, geleneğinin içerisinden çıkmış bir ekip ama zaman içinde de e, kendi özgünlüğünü zaten sahnede dinleyicisiyle ortaya koymuştu. Bu albümde bir teması var onda döneriz ama Habay'ı dinledik mesela. Haba ilginç bir parça. Albümün çalışma parçası olmanın. Yanı sıra Entu'nun da aslında şey müzik nasıl diyeyim hattını Uhu. biraz belirliyor gibi ee, bir ekip olarak Entü'yü bir kısaca anlatır mısınız açık haber dinleyicilerini bilmeyenler için şimdi Karadeniz müziği dedik Karadeniz'den kaynak kalan müzik dedik Uhu. ama neler yaptı Entü bugüne kadar nasıl bir anlayış içinde <Gülüyor> Entü yaklaşık bir dokuz yıldır e, sekiz dokuz yıldır var e, sekiz dokuz yıl önce başladığında bir iki yıl sonra albüm sözleri e, geçmeye başladı lakin şey değildi yani kendi sound'u yoktu Tüketime yönelik biz de hani e, 2005'ten sonra e, birçok grup kuruldu. Karadeniz müziğinde hı hı. E, temsilendiği o, ...onunla ilgili de herkes bir şey aradı. Biz de bir şey arıyorduk. E, ...acele etmedik biz bu noktada çünkü gerçekten soundumuzun ne olduğunu, sevdiğimizin ne olduğunu, hı hı. müziğin ne olduğunu. E, Bulun gibi ya da kemençe gibi bir şey e, nedir? E, daha lokal yöresel bir e, şey e, müzik enstrümanının onu bizlerle ya da dünyaya nasıl duyurabileceğimizi e, düşünmemiz gerekiyordu. Bunun için de önce bizim bilmemiz gerekiyordu. Neyle Hı. yapmamız gerektiğini. E, ne istediğinize karar Aynen dinize. öyle. 5-6 <gülüyor> yıl sonra işte Raşit'le biz bir araya geldikten sonra e, sahont ortaya çıktı. Kendini özgü, kendini az Ondan sonra da albüm demeye başladık. Yalnız bir üç yıllık bir aramız var albümün. Daha da geç gelmesinle deniyor. Bir... E ara şey üç yıllık kafa dinledik hep birlikte. Bir gülündü burada neden acaba? Eee kavga ettik. Ama ha. gülerek <gülüyor> <gülüyor> hatırladığınız galiba. Ya kavga değildi oluyor işte. Bu bir Olmaz şey, mı? Bir şey yönlendiriyor sizi doğru ya da yanlış ee, <gülüyor> e, bir içindeki bir, bir bir şey ilişki bir şey nedir o birikmişliği ya da bir şeysi bir şeysi bir şeysi bir şeyi patlamaya sonuç veriyor. Bu bizde e, bir üç yıllık ara olduğu için kötü gibi gözükse de aslında iyi, iyi doğru geldi. Çünkü bir araya geldiğimizde direkt albümle e, çalışmamız başladı. Evet. Ve Raşit, Sen eklemek istediklerin Yani şey demek lazım galiba, lokal... <gülüyor> Sada var tabi ki Karadeniz'e ait ama bununla beraber bir evrensel müzik mertebesinde yükselme, yükseldiğinde söyleyebiliriz Zenitur'un yani, gerek işte ska'yı andırması gerek reggae hattına girmesi vesaire. Yani rak altyapılarımız da var. Hı hı. Aslında şu yüzden böyle bir sound çıktı. E, provaya girip veya konserlerde çaldığımızda hiç kimsenin şunu yapmamız lazım, bunu yapmamız lazım diye bir takıntısı yok. Hı, hı. Yani genel hatlarıyla bir reggae, ska sound'u var ama rakaltı yapılar da var. Bu aslında Antun'un müzikal olarak çok özgür olmasından kaynaklı bir durum. Yani biz müziğin içerisine bir şey yerleştirdiğimizde acaba bu bizim sound'umuza gider mi? Bu olur mu? Olmaz mı? diye irdelemiyoruz. İçimizden ne gelirse Hı -hı. onu yapıyoruz. Aslında bizim müziğimiz çok özgür bir müzik. Her şey var bizim müziğimizde. Yani bizim <gülüyor> Tahsin e, ses, sesleri ve kaydı alan arkadaş e, dostikumuz. E, o mixleri yaparken referans için e, dünyadan ya da Türkiye'den bir yerlerden şarkılar dinliyor, dinliyor, dinliyor. En son dedi <gülüyor> vay, dedi ki ya dedi referans alacağım bir hiçbir parça yok, <gülüyor> hiçbir albüm yok dedi yani <gülüyor> ne, neye göre mix diyeceğim bilmiyorum diye bir şey söyledi. Bu e, iyi yolda olduğumuzu hani kendimce ben mutlu olmuştum bunla <gülüyor> kendine has kendine. ...özgü hikayesi. Evet, Pek de çok anonim de parça var aynı zamanda. Yani şarkılarınızda... ...işte söz ya da müzikte anonimlik geçiyor... ...ve bunların üzerinden aslında bu mixleri ...tartışıyoruz galiba. Ee, onlar... Sözler... E, ...albümün çoğu anonim olan şey... ...sözleri. <gülüyor> Şarkılar da var... ...lakin şarkıların ara melodileri... E, e, ...beste mi diyeyim... ...ne diyeyim ona yani... E, ...şan... ...haricindeki melodiler Entu'ya ait. Hı <gülüyor> hı. Ee, sözlerle ilgili ise şimdi yaşamadığımız duyguyu ben şey kişisel olarak anlatmam gerekiyor. Anlatamıyorum ya da mesela orada yaşamıyorum şimdi Karadenizliyim orada 17 yaşına kadar orada yaşadım gittim yaylaya çıktım indim duayı aldım bilmem ne ama bir aşk hikayem yok. Hani geldiğimde hiçbir direnin başına gidip de Bir şey kız için ağlamadım. Yani zamanım olmadı yani 17 yaşına kadar. Ondan sonra hayat başka bir şey sundu. E şimdi bugünü burada yaşıyoruz. Ee, biraz da samimi olmak gerekiyor sanırım. Ben şimdi durup dururken şiveli şarkı nasıl yazayım şimdi ya? <gülüyor> <gülüyor> Saçma. Evet. Ee, bir şey yaşaman gerekiyor. Anonim olması, sözlerin anonim olması e, bu, bu anlamda... ...bizim işimize geliyor ve doğru olanı bu... ...diye düşündük. Çünkü bir hikaye var... ...bütün şarkı sözlerde. Hı -hı. O insanlar yaşamış geçmişte... ...anamız, babamız işte neyse... Hı -hı. ...atalarımız. Hı -hı. Bunu... ...dillendirmek ya... ...yani böyle bir olanak işte, durum var... Ee, ...biz başka bir şey yaşarız... ...ilerleyen vakitlerde yaşıyoruz da... ...onu başka şekilde anlatırız. Evet Hı -hı. ama Enton'un sözleri de var. Onun var. Var evet. Onu da unutmayalım. Bir iki parça da var... Evet. Ben de yazdım bir şeyler. Evet, de, ay, albümün ismini söyledik, mi, emin değilim. Dostiko. Dostiko. Evet. evet, çok da güzel geliyor kulağa. Dostiko deyince gerçi anlaşılıyor ne oldu ama e, kapakta tulum çalan bir ayı ayı abimiz var. E. Kaç An doldu. E. Ya, o <gülüyor> dağlara doğru? Biraz anlatır mısınız? Bu kapak filan da çok özel çünkü aslında dağlara tulum çalan bir hayvan e, e. çizmiyor. Ya Serkan Aka diye bir arkadaşımız çizdi, Dostiko'muz çizdi onu da sen tanırısın seni. <gülüyor> ...çok da eğitimlik... Ee, ...o daha öncesinden... ...Harşten Gazetecilerin albüm kapaklarını... ...tasarımlarını yapmıştı... ...ben çok, ben çok beğenmiştim... Ee, ...çok beğeniyordum... ...bir gün albüm yaparsak... Serkan'a şey demiştim... ...sen yapacaksın tasarımını çizeceksin bilmem ne diye... ...o gün geldi işte söyledim böyle böyle... ...albüm olacak kapağını yapar mısın... ...ne yapacağız dedi bilmiyorum dedim... Sonra on gün içerisinde ben sana haber vermezsem anla ki yapıyorum. Eğer verirsem o yapmıyorum anlamına geliyor diye konuştuk. Sonra on birinci gün ben aradım, yapıyorum filan dedi. Sonra işte on beşinci gün bu şeyi getirdi. Baktım ayı tulum çalıyı, Yani kendi kendimiz yapmaya çalışsaydık bu kadar şey yapamazdık anlatamazdık durumu Hı. sonra dedim nereden çıktı <gülüyor> seni düşündüm dedi Allah, ım. beni düşünüp ayı çizmiş <gülüyor> Sağ <olsun. gülüyor> Ve, e, e, sonra da o kendi dağlarına e, tulum çalan ayı hikayesi aslında o. E, çünkü vahşice e, kendi dağlarımızı dağlarını yok etmekle mükellef e, yönetim anlayışımız var ...ve onunla ilgili... ...ciddi bir direniş var... E, da kendince bir hikayesi... ...var bu anlamda... Evet kaydınızda uzun süredir... ...bir direnişi de izliyoruz zaten... E, ...çok gösterilmese de... ...farkındayız olup bitenlerin... ...bir de albümün kapanışında çok özgün bir kayıt var... E, ...kapanışı deyip de yanlış söylemiş olmayayım... Ee, ...ama yaşlı bir kadın... E, ...Sevim Teyze... Sevim teyze. Sevim evet. Evet. ...Hakikaten o yöreden... E, ...sesleniyor gibi... ...bu yandan Erdün... ...sizin bağınız e, nasıl orada süren... E, ...olup biten mücadeleyle... ...en tuhaf mücadele duruyor... bunu soruyorum çünkü... Iki, ...üç gündür aslında bakarsanız... E, Özveri, dayanışma, destek ve empati gibi dört kavram etrafında konuşuyoruz. Yani Entun'un albüm kapağında bir ayının kendi dağlarına zaten e, tulum çalıyor olması, bunların hepsini kapsıyor olmakla beraber e, bu albüm bir ağaca 46 dakikalık kısay albümüdür diye de belirtmişsiniz. Biraz konuşmak isteriz ondan. Ya vallahi biraz şey, çok da konuştum Raşit'e de, Raşit'in de konuştum. Şey nedir o ee, bazen insan çok sinirleniyor ve mesela çok sinirlenmeye başladım artık biz bir müzik grubuyuz özünde ee, müzik yapmaya çalışıyoruz İnsanlar bir yerlere geliyor e, ceplerinden para harcıyorlar eğlenmek için bir alanı dolduruyorlar biz de çıkıyoruz işte sunabildiğimizi yapabildiğimizi söyleyebildiğimizi aktarıyoruz bunun dışında hiçbir görevimiz normalde olmamalı yok da özünde. Ama çok saçma bir hayat yaşamaya başladık bir müzik dışında yaptığımız herhangi bir şey dışında bir şeyleri artık savunur durumda bir yaşam yaşamaya başladık bu benim artık zoruma gidiyor niye ben dereyi şimdi savunayım yani onun o derenin akması gerektiğini oradaki akıl düşünmüyor mu yani? Hiç mi kafası çalışmıyor da Ben ona bir daha bak bu dereyi kurutmaman lazım. Burada balıklar yaşıyor. Doğa işte dengeyi bozuyor. Bu saçmalık değil mi? Bu aptallık yani. Bunun için çok zoruma gidiyor bu hikaye. Hayır biz konser vermek istiyoruz. Şarkı söylemek istiyoruz. Doluyu boşaltmak istiyoruz. Gelen kitleyle ilgili. Dinleyiciyle ilgili. Onun dışında bir hikayemiz yok bizim. Olmaması gerekiyor ki daha iyisini sunabilelim. Ama biz... Ee, ...sahneden ya da başka bir yerden hep bir şey söylemek zorundayız. Hmm. Hep bir sosyal mesaj vermek <gülüyor> durumundayız. Bu da bizim çok bilmişliğimiz ya da olayla alakalı olduğumuz anlamına gelmiyor. Biz, biz sorunla yaşıyoruz yani. <gülüyor> ee, bir, bir, bir hikayeyle yaşıyoruz şu anda hiç kimse kendi yaptığı mesleği tam anlamıyla sadece onunla ilgili bir hikayesi yok. Aynı zamanda başka bir şeye yetişmek zorunda kalıyor. Onu yakalamaya çalışıyor. Bunu söylemeye çalışıyor. Tabii ki de yanişıyoruz ama nasıl olacak ben de bilmiyorum yani. Ama şey dedin ya yani sö sözlerden anonimlikten konuşurken <gülüyor> yani yaşadığımızı anlatamayız diye. Bizim evet. de yaşadığımız sonuçta malum ortada. Yani? Evet. Demek yani. konuşacak konuda bu dolayısıyla yani özümde bunu yapmamak gerekli diyorsun ama çok da uzaklaşıyor gibi değiliz aslında yani öyle ya da böyle maalesef bile demeyeceğim yaşadığımız gerçek aslında gerçeklik bize bu bir çünkü. hikaye yaratılıyor evet. ya şey. dayanışmadan öleceğiz artık yani geldiğimiz nokta bu akıl vermekten e, akı yanlış anlaşılması kimsi kimsede kimse zeki zeki değil norma doğru mantıklı olanı e, söylemekten hani e, saçma saçma hallere düştük. Hayır, burada niye biz müziği konuşmuyoruz? Saatlerce, günlerce ya da başka bir şey. Geliyor, tıkanıyor bir yerde. Evet, bunu belki ikinci albüme bunları yazacağız. Bu bir bu, bu hikaye. Ben ama aşk ya da e, sevgi hikayesi anlatmak istiyorum ya. Acı üzerinden bir hikaye anlatmak istemiyorum ama... Umarınız gelecek o günler. <gülüyor> Raşit ne diyorsun sen? Raşit, sen ne diyorsun? <gülüyor> yani aslında... Harun'un dediği gibi yani biz albümün sözlerine ne kadar aşkı anlatmak istesek de yaşadığımız şeyler belli, konserlerde yaşadığımız durumlar belli. Ee, o yüzden şimdi ikinci albümde nasıl sözler çıkacak o konuda pek evindeyiz değiliz. Çalışabiliyor Çünkü musunuz? Bu kadar? Ya evet zaman zaman bir yere gelip çalışıyoruz Hı. ama hani yaşadığımız bu kadar durumun içinde kalkıp da bir aşk şarkısı <gülüyor> yapmak da gelmiyor içimizde, yapamıyoruz. E bakalım ne olacak? Derkez. Çünkü insanların şeye ihtiyacı olduğunu. Yani e, mesela konsere gitme ya da e, bir müzik dinleme artık çok değişti. İnsanlar sanki böyle hani gidip <gülüyor> bilim adamları konuşuyormuş gibi konser dinliyor. Kimse e, içinde heyecan ya da eğlence, sevgi adına bir şey kalmamış. Mutsuz olmuşuz hepimiz. E, giden herkes düşünüp hikayenin içinde. Hayır ya konsere geldi boşalt yani. Kafana. tabii tabii laçka laçka dans et ya da ne yapacaksan yap yani orada o yüzden oraya gidiyoruz onu vermeye çalışıyoruz en azından valla yani müziğiniz o imkanı veriyor evet, yani kesin geldiğinizde bir şey düşünmeyin burada hani o fırsatı vermemeye çalışıyoruz Evet, Peki çok mu biz bize kaldık acaba? Yani biraz da öyle bir şey, müziğin yayılma alanı... ...çıkabildiğiniz sahneleri falan da düşündüğümüz zaman biraz... ...bununla da alakalı olabilir mi yani? Hani çok bir aradayız, bu iyi bir şey. Dayanışmadan da sıkıldık dedin ya tırnak Sıkılmadık içeride. bu arada. Yo, yo, yani aslında anladığım için böyle Hı. soruyorum. Ee, işte çok mu bir arada kaldık acaba fazla mı? Bu, bu nasıl aşılabilir bir şey? Yani... Ya da öyle hisseder misiniz? Valla şöyle aşılabiliyor. Yani e, bu yaptığınız iş e, sizi bazı alanlara itiyor. Nedir müzik yapıyorsanız bilmem ne yapıyorsanız bunun bir PR'ı, bunun bir satma hali, insanlara tanıtma hali. Şu anda e, belli bir kesim ve düzgün olan kesim e, elinden geldiği kadar samimi, doğru yapmaya çalışan... Kendi işini ahlaklı yapmaya çalışan insanlar ne yazık ki ne televizyonlarda ne de bir yerlerde görebiliyorsunuz. Bu da insanların sizle iletişim kurmadığı anlamına geliyor. Şöyle ki siz onlara gidemiyorsunuz. Onlar Hı -hı. da sizi tanımıyor. Doğru. Ve bir kısır döngünün içerisinde kalıyorsunuz. Bu yüzden. Mesela atıyorum o kadar iyi gruplar var ki hiçbir ulusal kanalda çıkmıyorlar. Bizim için söylemiyorum. Çok Hı -hı. çok daha iyi müzik yapıyorlar. O insanları tanıtsanız da insanlara ya. O insanlar hani başka bir şey öğrensinler bilmedikleri için de ee, dediğiniz gibi biraz daralanda daralan, evet. kısa fastlaşmalar. Evet yine de zaman geçiyor ve ne yapacaksak yapmak lazım. Orası da kesin evet. dayanışma. Yani aslında şöyle bize kendi kendimize veya işte konuşurken söylüyoruz ya bu müzik dinleyicisi Türkiye'deki müzik dinleyicisinin kalitesi düştü. ...aslında kalitesi düşmedi. İnsanlara hep bunlar verildiği için... ...insanlar bunları dinlemek zorunda kalıyorlar. Hı hı. Yani insanlara... ...yeni bir şeyler sunmak gerekiyor. Biz sunduk. Yani, e, ent olarak... ...biz bir şeyler sunduk. 15 Temmuz'da sunduk bunu. <gülüyor> Ve şu döneme kadar... ...kendi müziğimizle ilgili... E, ...internette... ...veya diğer kanallarda... E, ...hiçbir şekilde... E, ...reklam, PR... Şansımız olmadı çünkü müzikten başka o kadar çok şey konuşuluyor ki evet. müziğe hiçbir zaman sıra gelmiyor bu ülkede. Enerjisi gelmiyor gidip eğlenemiyorsun yani. Yani müzik konuşmak istemiyoruz o noktaya geldik artık yani konuşulacak bu kadar şey varken oturup da müzik konuşmak enerjimiz kalmadı. Peki son birkaç dakika içindeyiz. Raşid Pekmezci ve Harun Topaloğlu bizlerle en tutan bu Bir anons zamandır da e, konser var mı madem gidip insanların sizi görebilecek yakın zamanda? İzmir'de yakın hı. vakitte 21 Nisan'da İzmir'de konserimiz var. E, onun dışında Bajar'la bir e, nedir 4-5 konserlik bir turne hazırlanıyor şu anda. Daha çok ilgimizi ona vermiş durumdayız. Çok yakında da hani iller şeyler internetin duyurul yapılacak. Hı hı. ...yoğun bir şekilde onunla ilgileniyoruz şu anda. Ee, Nisan ayının sonunda e, sanırım İstanbul'da da yine e, Bajarla birlikte bir konserimiz olacak. Bir hafta içerisinde de tarihleri açıklanacak ama net olarak İzmir'e gidiyoruz şu anda 21 Nisan'da. Umar Serbili şenlikli olur. Olur, niye olmasın? Yani. birlikte olmak da güzelmiş bence. Evet, Aslında evet. tam da hedeflediğiniz o çoğulculuğun bir evet. gösterimi gibi geldi bana. Ya böyle he he. Müzik olarak, kişisel olarak ben çok beğeniyorum Bajar. Şimdi insanlara iyi ya da kötü üzerinden bir şey sunamazsınız. İyi senin için farklıdır, benim için farklıdır. Yeni ve eski olarak bir şey sunabilirsiniz. Antun'un yaptığı şey o. Yeni bir şey sunuyor. Eski ile birlikte. Ha bu iyi değildir, kötüdür. Kulağına gelir, gelmez. Bence Bajar... Hem duruş olarak hem müzikal olarak, altyapı olarak, birikim olarak bizlere çok şey katabileceğini düşündüğüm gruplardan Kesinlikle. biri. ve Bir arada olmak da güzel. Hele ne olacak? Sonumuz hayır olsun. Evet. <gülüyor> Şimdi yeni dedik. Yeni olmayan bir parçanın yeni halini dinleyeceğiz. Muhabiz Kalo dinleyelim evet. dedik. Bu aslında çok sevilen bir parça. Bizim de çok sevdiğimiz radyoca. Ee, kıymetli de bir parça zira Kazım'la da çok yan yana görülüyor artık bir noktada evet, onun nasıl diyelim Entun'un e, e, gönlüne göre yapmış olduğu <gülüyor> hali diyelim peki çok teşekkürler geldiğiniz biz, için biz ee, teşekkür ederiz, sağ olun. dinleyici destek özel yayındayız sizin ağzınızdan telefon numaralarımızı duymak isteriz dinleyicilerimizi bekliyoruz açıkçası numaralarımızın yayına Sıf, destek için 0212 343 41 41 güzel numaraymış Well okay. Yeah. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel Yayını 14. Radyo Şenliği